İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın. Güzel. Günaydın. Merhaba nasılsın? Hoş geldiniz Siz nasılsınız? Valla yoğun bir programdı, fena geçmedi. Doğrusu son e, büyük atakla e, şeyin Eraslan'ın ve bütün dinleyicilerin gerçek bir desteği dayanışmasıyla 1917 kişiyle kapattık Harika. bu seneyi. Yani ka Kutluyorum. kapatmadık da dünkü sonuçlar Tabii. böyleydi Tabii. yani. Harika. Çok teşekkür bu ekonomik e, olumsuzluklara ve tüm güçlüklere karşın böyle bir sonuç herhalde beklemiyordunuz evet yani moralimizi bozmuyorduk ama doğrusu beklenti seviyemizde çıtamız biraz daha düşüktü iyi oldu çok sevinçliyiz şimdi seni görmekten de mutlu olduk ne var haftanın karikatürleri nasıl ee, yani geçen hafta hatta son iki hafta aslında e, karikatürcüler için dünya karikatürcüleri için çok verimli geçti konu sıkıntısı hiç çekilmedi Biliyorsun bu Brexit muamması karikatürcülerin ilgi alanından yavaş yavaş çıkarken çünkü artık bir tekrara dönüştü İngiltere'de İngiltere'de birdenbire Julian Assange olayı patlak verdi. E, Yaka paça polis tarafından götürülünce o da yepyeni bir odak noktası oldu. Öte yandan Afrika'da önce Cezayir ardından da Sudan'da gerçekleşen bir takım e, hayırlı olaylar mı diyeceğiz bilmiyorum ama e, bunlar Arap Baharı geri evet, mi geliyor sorusu. hareketleri evet. halk evet. ayaklanmaları aslında. Evet, evet, evet. E, tam bunlar olurken birden ortaya acayip bir de fotoğraf çıktı. Kara delik. Hmm. Kara delik fotoğrafı. Kara delik fotoğrafı evet. Evet. Benim cep telefonumun şu anda duvar kağıdı. Bakın. Gördünüz bir. Karadelik. İşte. E, Karikatürcular bu kara deli bu fotoğrafı çok sevdiler. Çok güzel fotoğraf. E, çok sayıda kullanıldı. E, Photoshop'ta veya ta çizilerek falan filan. Bu arada da e, Türkiye'de sayım yapılıyordu ve yapılıyor galiba hala. delik <gülüyor> Siz yani e, radyoda bu destekçileri sayıyordunuz ya <gülüyor> evet. Eraslan'la birlikte 70 oldu, 71 oldu falan Bu arada da birileri sandık başında hala sayıyorlardı evet, sayıyorlar. ee, Karadelik sandığı da çok çizildi Yani sandık, karadelik bunları birleştiren falan Öyle bir karikatür getirmedim gerçi evet. bugün ama e, Saymakla ilgili Bizim o gençliğimizde çok sevilen bir oyun vardı. Halen belki e, futbolcular oynar, topu ayağının ucuyla böyle havalandırır, önce araya ayakla, sonra dizinle, sonra omuzunda, sonra kafanda sektirmeye evet. başlarsın. Saydırmak ee, denir zaten onu. Sektirmek, saydırmak, sektirme. evet. sektirmek ya da Sek, saydırmak da denir Saydırmak, saydırmak bu... ya da evet, biz saydırmak derdik. Evet, biz sektirmek, saydırmak derdik. sektirmek derdik. Yani ne, e, topu en fazla saydıran ya da sektiren gazoz kazanıyordu. Evet. O, o e, şimdi gazozun ne olduğunu bile bilmez. Tabii gazoz. Gazoz köpüklü şey soda meyveli olabiliyor. İçiliyor mu? Yani bilmiyorum. Mide rahatsızlığını yoksa içebilirsin. Tabii. Evet. Tabii. Ha, gazoz. Ayılana Ha gazoz, bayılana limondaki gazoz. <gülüyor> evet evet. <Nostalji> yapıyoruz. <gülüyor> Evet, e, Kırksal Çiftçi e, karikatürcü dostumuz da bu e, oyunu oynamış olmalı ki onun çok ciddiyim ben diye bir internet köşesi var. E, o köşede e, karikatüründe Ekrem İmamoğlu'nu İmamoğlu görüyoruz, ayağıyla top sektiriyor. Ee, ...ve sayıyor... ...dört milyon yüz yetmiş bin... ...dört yüz seksen dört... ...dört milyon yüz yetmiş bin dört yüz seksen beş... ...dört yüz seksen altı... ...dört yüz seksen yedi diye... ...sağ ayağıyla da topu sektiriyor... Evet. ...ben şimdi Jack Cohen tarzında... ...bir şey söyleyebilir miyim yani... Lütfen. O, o tarzı... ...ama durun bir dakika... <gülüyor> ...bu bir top değil... <gülüyor> ...ama bir dakika... <gülüyor> ...ne bu... Sektirdi. ...ampul... Evet eski tip bir ayf yani eski şey e, led değil Edison. Evet, ez, evet. Top niyetine ampul sektiriyor yani yükseltçiçi ne demek istemişse evet, bilemedim. Anlamadım ben de. Ben de. Sabahtan beri dinliyorum e, programı. Bu e, karikatürler sanıyorum programında kısa bir özeti ve e, şeyi oluyor <gülüyor> resimli. E, hali evet. Hali güzel. oluyor. Evet, e, yakın coğrafyada bir seçim daha gerçekleşti geçtiğimiz hafta. Gerçi çok, orada sürpriz çok olmadı. Çok komikti, evet o da. Öyle mi? <gülüyor> ben <gülüyor> ben, ben gülmedim. Yani. Niye niye? Yani gülemedim ben de tabii aslında çok bahim. Yani Tragic komik diyelim. Evet. Şimdi tabii e, Salı günü İsrail'de. E, bu gerçekleşen senin seçim sonucuna göre Binyamin Netanyahu yani namı diğer Bibi Bibi Bibi'nin ee, Bibi partisi Likud 36 sandalye kazanarak birinci çıktı. Eee yani muhalefetteki mavi beyaz ittifakının e, da 35 sandalyesi var. Yani bir sandalye fark ama sağ blok çok güçlü ve onlar 62 65 be, vekille e, hükümeti kurabiliyorlar. İşte bu noktada ben İsrailli karikatürücü dostumuz yine Michel Keşka ki Türkiye'de çokça gelmiştir e, zamanında. Onun çizdiği e, bir karikatürü e, anlatacağım ama önce onun e, bu karikatürü eklediği bir dip nokta var. Onu e, e, okumak istiyorum. Şimdi Bibi'nin ve sağ koalisyonu za zaferi aslında tam da İsrail toplumunun bugünkü durumunu yansıtıyor. Daha sağda, daha dinci, daha radikal. Likud başarısını ki nefret ve yalanlar saçan kampanyasına borçlu. Muhalefetteki Gansın Partisi, üç ay önce hayata geçmiş bir parti olarak aslında hiç de fena bir sonuç elde etmedi. Seçim yarışını birbiriyle başa baş bitirdi. Bu da hiç değilse gelecek için umut vaat ediyor. Evet, karikatürcünün e, bir yerde e, misyonu işi de bu. Yani umut vaat etmek, umut e, pozitif bakmak, e, çizerken kötüyü... E, ...söylerken kötü... ...iyiye doğru gitmek evet. üzere e, çizmek... ...karikatürde... ...Bibi'yi e, Kudüs'ün o sarı duvar taşları vardır... <Gülüyor> ee, onun e, onlardan yapılmış bir tahta kurulmuş bacak bacak üstüne keyifle otururken görüyoruz. Mağrur bir ifadeyle evet, yüzünde. Evet, evet yüzünde böyle yüce sezar ifadesi var değil mi? Evet. Ee, her iki yanında da onu destekleyen ultra otodoks ve aşırı milliyetçi partilerin başkanları duruyor sağında ve solunda. Evet, kıppalarıyla. Evet, solunda Ortodoks Aşkenazların lideri Listman, sağındaysa muhafazakar Sefaradların lideri Dere var ki hatırlatayım deri 90'lı yıllarda kamu fonlarında e, yolsuzluk yaptığı için içeri de girmişti, hapse girmişti. Memdi tekrar ee, çıktı şimdi. Çıktı tabii tabii. Giren çıkıyor. <gülüyor> Son <Sonuçta. Sonuçta. gülüyor> yata yata bitiyor yani. Şimdi her ikisi de ellerinde böyle uzun palmiye yapraklarıyla ne yapıyorlar? Bir güzel güzel yelpazelendiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ...rahatlatıyorlar... ...çü <gülüyor> de gayet mutlu ve ağızlarından böyle baloncuklar çıkıyor... ...keh keh keh keh keh keh ki ki ki diye... Ee, ...sırıtıyorlar... ...bir de birbirinin ayaklarının hemen dibinde... ...küçük bir kadın oturuyor... Hmm. Ee, ...o da karısı Sara... ...evet... ...onun da elinde Bibii yazan bir bayrak var... ...onu o sallıyor... Da ki, ki, ...o da çok mutlu... Ki ki ki diye o da gülüyor... ...haklarındaki herhalde yolsuzluk suçlamanından... ...yırtmış olduklarını düşünüyorlar... ...belki... ...zaman gösterecek. Evet, inşallah evet. yürütmemişlardır diyelim. Seçimi bırakıp geçen hafta işte biraz önce konuştuğumuz o kara delik konusuna geçmek istiyorum. ...çok şey çizildi, hakikaten sandık çizildi... ...Trump, Trump çok fazla çizildi... ...yani kimisi o Trump'ın... ...tipik bir ağzı vardır... Ee, ...böyle evet. ufacık düzüşen... onu e, kara evet. deliği... Ben. ...kimisi de yani sözüm meclisten dışarı... ...mabadına falan da benzetenler oldu... Ee, ...benim ilgimi ise... ...en fazla bu İranlı... Kara, ...karikatürcü... E, ...cevat Alizade ha... ...cevat Alizade evet onun çizdiği bir karikatür çekti... Karikatürde acemce bir yazı var ama ben okuyamadığım için çeviremedim. Fakat önemli değil. Çizgi kendini zaten yeterince anlatıyor. Evet. Bu bir imdat çağrısı, şar bir imdat yardım isteği karikatürü. Yani hayır Netanyahu kazandığı için değil seçimleri... <gülüyor> Fakat e, Javad'ın yardım çağrısının nedeni e, çok açık. Gökyüzündeki kara delik net bir şekilde yukarıda görülüyor. Fakat onun aksi, yansıyan aksi suların üstüne düşmüş. E, Burgaçlanarak, anaforlanarak evet. Evet, evet. Yer yüzünü sular, seller basmış. Evler, elektrik direkleri hepsi suların altında. Bir tek el kalmış. Bir evet. el imdat diye uzanıyor gökyüzüne doğru. Cevat Karadeli'yi evrende değil hemen yanı başımızda arayın mesajını veriyor. Bence bu karikatörü. Evet, yani bu çocuklar için de çok anlamlı olabilir. Hı -hı. Bu iklim için ayağa kalkan Dünya Dört bir tarafında. Hatta yalnız çocuklar değil tabii bütün extinction rebellion bugün başlayan bütün dünyada da yarından itibaren sonuçlarını görmeye başlayacağımız. Evet. İşte ben de bunun için River Hanson'un İsveçli çok usta veteran bir karikatüristi River onun Greta Thunberg'e destek karikatürünü anlatmak istiyorum. Onu aldım programı programa. Ee, ...çok güzel çizmiş Greta Thunberg bence, ee, artistik bir şekilde çizmiş. Nobel Ödülüne aday gösterildikten sonra e, aslında çokça karikatürleri çizildi Greta <gülüyor> ee, geçtiğimiz haftalarda. Fakat bu e, karikatür özel bir ilgiyi hak ediyor bence. E, karikatürde İsveç basınından Greta Norveçliydi değil mi? Lord isvec. Especially Mr. İsveç basınının verdiği e, desteği e, dile getiriyor ve e, orada el ele tutuşan Greta ile Silveskan gazetesinin editörünü görüyoruz. E, gazetenin editörü e, yaşlı bir adam aslında ama kısa pantolonuyla küçük bir çocuk olarak çizilmiş. Hatta saçları kısa saçları da Greta'nınkiler gibi ikier örgü. iki örgülü. Evet iki yanda çok komik mantrak bir karikatür. E, Greta oldukça büyük ondan daha büyük görünüyor ve fakat e, dikkat ederseniz e, Stefan galiba bu e, editörün adı şeyi Greta'nın elini tutarken sağ elinin işaret parmağıyla da ileriye işaret ediyor hadi yürü diyor falan. Yani ben bunu çizmiş olsam Greta'nın öbür yanına e, Ömer Madrid, hatta iki yanına bir tarafına canton tombili bir tarafına Ömer Madre'yi çizerdim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Ama güzel çizmiş. Yani evet, yol gösteriyor. Hı hı. E, ...Afrika'ya gelince... E, ...bu karikatürümüzle Suriye'de yaşayan... ...Filistinli bir karikatürcü... ...Hani Abbas'a ait... ...Abbas... ...Sudan'daki olayları konu etmiş... E, ...bilindiği gibi bu e, Sudan'da adeta... ...mucizevi bir e, olay gerçekleşti... ...geçtiğimiz hafta... ...Sudan ordusu Perşembe günü yönetime el koydu... E, ...Savunma Bakanı Oy General Ahmet Bin Af... ...30 yıldır ülkeyi yöneten devlet başkanı Ömer Erbeşir'in görevden aldığını, alındığını ve hepsi ev hapsinde tutulduğunu söyledi. E, fakat hemen ardından da halkın tepkisi dinmeyince... E, tepki devam edince hafta da e, istifa etmek istifa ettiğini evet, açıkladı. Hükümet, Şu an anda... üyelerini de tutuklamışlar galiba evet, yeni evet. haber olarak. Şu anda galiba iki yıllık yine bir geçiş süreci söz konusu ama kabul etmiyoruz diyorlar ama. Evet. Evet, ee, evet, evet. kadınların başını çektiği. İşte kan aslında da kaldı kadınların... e, evet en önemli işte orası çok önemli. <gülüyor> e, aslında olayları başlatan e, kadınlardı. Ee, ve e, bir fotoğraf var ki e, bu fotoğraf e, şimdiden ikonik oldu diyebiliriz. Herhalde uzun yıllar bu fotoğrafı göreceğiz. 22 yaşındaki Ala Salah, e, Sudanlı bir geç, genç kadın bir platformun üstüne çıkıyor. Ya da bir arabanın üstüne çıkıyor bilemiyorum tam. Fakat oradan on binlerce kadının ortasında parmağını uzatarak Elbeşir'e git e, diyordu. Evet. Karikatürcü e, Hani Abbas da işte bu görüntüyü çizdi tam olarak. Allah'a salla işaret parmağının ucuyla Elbeşir'in e, o eli sopalı heykeline şöylece bir dokunuyor ya da ittiriyor ve Elbeşir'in hey heykeli, heykeli de devrilip, devrilip gidiyor. gidiyor. Darısı dünyadaki tüm e, diktatör heykellerinin başına diyelim. Ne evet evet aynen öyle. Evet son karikatürümüz İngiltere'den Morton Morland imzalı bu karikatür Times'ta yayınlandı. Ee, burada iki konu iç içi geçti. Ee, geçmiş. Ee, Brexit ve Julian Assange. Ee, yedi yıldan beri e, aslında Ekvator Büyükelçiliğine sığınmıştı. Assange e, aslında hapistir değil mi orada? Yani, Hapis e, ötesiydi. Yani bu sığınmanın e, kötüye kullanılmasının daha büyük bir örneği güneş görmesi filan da söz konusu bile değildi. Sonunda da zaten bütün internet ...bütün ilişkilerini de kestiler... Evet. ...ama... ...avukatlarıyla da hiç kimseyle görüşmesine de izin vermediler... ...güya sığınmacı... Casus. ...evet casus diyor... ...şimdi e, tabi... E, ...çokça karikatür çıktı... ...fakat benim ilgimi çeken... ...Amerikan basınında çıkan e, çoğu karikatür... ...ki demokrat yanlısı... ...olduğunu bildiğim çizerler bunlar... E, ...hep... ...böyle... ...Essence sanki bir hırsız gibi... Ee, bir sahtekar gibi hicvedilmiş karikatürlerde ve aa, iyi ki yakalandı. Çok e, büyük yatırım. Şey var, Milyarlar neredeyse milyar dolara varan komplolardan biliniyor. Yani Pentagon'un başında oldu. Esenci evet. böyle göstermek için. Evet. Bu karikatürümüzde tabii e, biraz farklı çizmiş Morland e, Tam o fotoğrafta gördüğümüz o basına yansıyan şarkı e, Polislerin, üç polisin ortasında seyrenmiş saçları uzanmış sakallarıyla falan perişan ve işler acısı durumda e, götürülüyor. Fakat aynı anda da bir kadın uçar adımlarla e, Ekvator Büyükelçiliği'nin merdivenlerini tırmanıyor. Kadının elinde güçlükle kapatılmış böyle bir bavul var hatta tam kapanmamış bile. Anlaşılan yani bu kadın Ekvator Büyükelçiliği'ndeki Assange'in o boşalan odasını almaya, sığınmaya koşuyor. Orta. <gülüyor> ee, şimdi karikatürcüler bazı ünlü kişi ve politikacıları çizerken e, okuyucu tarafından kolaylıkla algılansın diye bazı referanslara başvurur. Evet. Yani örneğin Trump için e, kırmızı uzun bir kravat ve sarı uzun bir yele e, yeterli olabilir e, Ömer hatırlayacaksa zamanında Haslet Soyuz mesela e, yuvarlak suratlı bir kadın çizerdi evet. fakat yüzü yoktu, yüzü yoktu. E, kaş, göz, ağız hiçbir şey yoktu bir de bir tek puantiye bir eşarbı vardı evet. o da o dönemin başbakanı Tansu Çiller'e bu şekilde anlatırdı herkes de anlardı Karikatüre dönecek olursak, burada arkadan görmemize rağmen... ...o Ekvator Büyük Elçiliği'ne koşarak sığınan kadının kimliğini de iki referansla hemen çözebiliyoruz. Bir tanesi boynunda sallanan o uzun inci kolye, i̇nci kolye. diğeri diğeri leopar desenli yüksek topuklu ayakkabılar. <gülüyor> Bütün İngiliz karikatürcüleri, Theresa May'i leopar desenli papuçlarıyla çiziyor. ...o da onunla bütünleşmiş... ...bir sembol olmuş... ...tam bir referans olmuş... ...lişeleşmiş yani... Evet. ...fakat kapı, dışarı, kapıdan Bey... bakan da... ...dehşet içinde bir göz görüyorum... ...kapının <gülüyor> orada... Şimdi... ...buna mı gelecek başımıza değil evet. <gülüyor> ...elçilik görevlisi gibi bir şey değil mi? ...sakın yani... kapatma diye... ...koşuyor kapıyı... ...Asanj dışarı, mey içeri... Evet. ...doğrusu... ...evet zengin bir... Tırnak içinde dönem karikatüristler için şimdi. ama evet. trajikomik komik yani evet. E zaten hayat da öyle değil mi tragik komik? Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. İyi ki görüşmek geldiniz. üzere. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.